Merhaba Su Hakkını Hoş Geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Evet, e, bu programda da yine kuraklıktan bahsedeceğiz. Kuraklık devam ettiği sürece biz de kuraklıkta böyle devam edeceğiz. E, İstanbul'daki barajların doluluk oranlarıyla başlayalım önce. E, bugün itibarıyla İSKİ'nin sayfasına baktık ve Papuçdere Barajında doluluk oranı yüzde 0.29 yani baraj resmen kurumuş durumda. Evet. Elmalı barajında işte yüzde 8.45 Kazandere'de yüzde 4.89 bu böyle gidiyor Genel yüksekte söyleyelim evet yüzde 29.1 seviyesinde evet. yani genel şey bu tabi e, kuraklık deyince aklımıza sadece susuzluk gelmemeli nitekim onun için bugün kuraklıkla sulak alanların ilgisini anlatması için bize e, bir konuğumuz var e, stüdyomuzda. ...Hülya Çeşmeci, Tema Vakfı Ekolojik Okur Yazarlık Program Koordinatörü. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Hoş Hülya. Merhaba. Herkese merhaba. Evet. Hülya, öncelikle Türkiye'deki sulak alanların durumunu bize anlatır mısın? Ne haldeyiz? <gülüyor> Geniş bir soru oldu. Söyle <gülüyor> girelim. Evet. E, Türkiye'de sulak alanlar açıkçası 1950'lerden beri insan müdahalesiyle karşı karşılaşır. Aslında su her zaman müdahale olunan bir şey olmuş... E, e, fakat 1950'lerden sonra özellikle hem tarımsal alanda, tarım alanı elde etmek için kurutma, sıtma, lavaş etmek için kurutma gibi faktörlerden dolayı, etkilerden dolayı hem direne ediliyor olmaları... E, ...hem de çevrelerinde e, su kullanımı ağırlıklı e, tarımsal üretimin yapılıyor olması sulak alanları olumsuz yönde etkilemeye başladı. E, 1950'lerden 70'lere kadar bunun etkisini çok net görmüyoruz açıkçası... Çünkü henüz ekosistemler kendi kendine süspansa edebiliyorlar. Devamını hı hı. sağlayabiliyor bir şekilde. Evet. E, su rezervlerini koruyabiliyor. Sulak alanların öyle bir özelliği var. E, çünkü sadece yer üzerindeki suyu değil aynı zamanda yaratıcı su rezervlerini de dengeliyor. E, uzun süre sulak alanlardaki bu şeyin e, etkisini görmedik. Net görmedik açıkçası. Ama özellikle 1980'lerden sonra iklim değişikliğin etkisi ki o zaman çok daha öncesinden başlamıştı. Hı hı. Ee, ekosistem anlamında sulak alanlar kendini revize edememeye başlayınca... Evet. Artık bu etki hem sosyal anlamda hem de e, oradaki ekolojik yaşam anlamında daha net görmeye başladığımız şey bir dönemden geçti. Evet, ee, yani 80'ler midir kırılma noktası? 1950 yani aslında son? her sulak alan için bence değişir. Aslında Hı -hı. müdahale noktaları sulak alanlar için burada kritik olan. Evet. E, hangi Hı -hı. sulak alana ne zaman müdahale ettiniz? Daha doğrusu o hidrolojik dengeye ne zaman müdahale Hı -hı. ettiniz? E, çok böyle net bir şey söylemek doğru olmaz ama esas şeyi biliyoruz. 1950'lerin 60'ların hem sıtma ile mücadele için hem de tarım tamam. alanı elde etmek Hı. için Türkiye'deki birçok sulak alana bir müdahale dönemi Hı. olduğunu biliyoruz. Ve Vatarlık o aslında kurutması. şey evet. e, o dönemden başlayan müdahaleler günümüze Hı. kadar da devam ediyor. Evet. Maaşım. Ama bir eşiği geçtiğimizden ya da bir eşikten atladığımızı ifade etmeye başlıyoruz. Çünkü artık bu müdahaleler ve iklim değişikliğiyle birlikte sulak alanlarının e, kaybından bahsetmeye başlıyoruz. Yakın evet. bir tarifteydi değil mi? NASA'nın bir Hı -hı. E, verisi... Açıklanmıştı e, Yeraltı sularının e, Önemli bir kısmının kaybedildiğini evet. ifade eden bir veri vardı Yani artık e, bu tür veriler e, Gözden görülmeye de başlandı Sadece e, belki Kesinlikle sen ondan öyle. bahsedersin İşte 1950'lerdeki Müdahalelerin e, uzun dönemdeki Etkilerini sadece grafikler Ya da işte e, veriler üzerinden okuya, Okuyabilen insanlar Görürken şimdi artık yaşamsal Alanda da görmeye ...başladığımızı söyleyebiliriz. Kesinlikle öyle. Evet. Ee, özellikle yani şunu... Yani ...şöyle değerlendirmek lazım belki de... Ee, ...iklim değişikliği hep vardı bu alanlarda. Ee, Yeraltı su seviyeleri... ...belirli oranlarda kullanılıyordu da... E, evet. ...tarımsal üretim için. Ee, ama ne zaman ki... E, ...o hidrolojik dengeye... ...daha keskin hı. girişler yapmaya başladınız nüfusun arttığını e, sürdürülebilir olmayan ve e, sürdürülebilir olmayan tarım ve e, sanayi faaliyetlerinin de olduğunu düşünürseniz hı hı. bu süreçte hızlandığına özellikle 80'li yıllar e, sadece tarım yani 1950'leri 60'lı yıllara kadar daha tarımsal bir üretimden söz ediyorsunuz. Tarım alanında bir e, parlaklıktan söz ediyorsunuz hı hı. ama 70'li 80'li yıllardan sonra sanayi. artık yeni bir şey giriyor gündeminize sanayi giriyor, sürdürülebilir olmayan bir e, sanayi sistemi giriyor. E, tüm bu yani tüm Bunlardan dolayısıyla işte önce tarım alanı elde etmek için bir sürü rezervlerinizde azalma var. Daha sonra bunun üzerine işte sanayi giriyor. arkasından kirlilik giriyor. kirlilik giriyor. Nüfus artışı giriyor. Nüfus her yere aynı oranda eşit olarak dağılmıyor. Belli havzalarda sula alanların çevresinde çok daha yoğun oluyor. Ve dolayısıyla aslında bu iklim değişikliğinin aslında hep var olan iklim değişikliğini birden hayatımızda çok daha etkili görmeye başladık. Hmm. Bir kırılma noktası gibi görmeye başladık. Evet. evet son 40 sene içerisinde 40'a yakın sulak alanın ortadan kalktığı söyleniyor Türkiye'de. Bu doğru mu peki? Ee, bu anlamda hani rakam verebilmek çok doğru mu ondan çok emin değilim ama sulak alanların çok büyük bir bölümünü özellikle e, hem bu kirlilikle alakalı olarak çünkü kirlikte ya su orada var olabilir hı. ama ötefik olmuş yani e, içinde oksijen olmayan yaşamın olmadığı sürdürülebilir olmayan bir su, sulak alan orada e, hem ekosistem anlamında hem de sosyal yaşamı e, bir hizmet sunmayan bir alanın Faydası varlığından söyleyebilir miyiz Söz edebilir evet. miyiz hı hı. bu anlamda Evet yani Türkiye'nin sulak alanları hem miktar olarak hem de kalite olarak ağır darbeler alıyorlar. Evet. Kesinlikle. Ara verelim mi hemen yoksa? Evet, verebiliriz. Bir şarkıyla ara veriyoruz. Yaşar söylüyor Denizin Tuzu. Yerler, senin yüzün eller. Bakma bana şimdi öyle dargınım sana. Bakma bana şimdi öyle dargınım sana. Döktüm su elin. Altyazı Yeah. <laughs> Başka başka yerlerde sana. Şimdi başka yerlerde sana. Evet su hakkında bu haftada kuraklıktan bahsediyoruz ama bu haftaki konumuz kuraklık ve sulak alanlar. Aralarındaki ilişki sulak alanlarla ilgili konuşuyoruz Türkiye'deki. Ve bir konumuz var. Tema Vakfı Ekolojik Okur yazarlık Program Koordinatörü Hülya Çeşmeci. Evet, şimdi Hülya sulak alanlar şimdi kuraklıktan etkileniyor diye söyledik. Peki kaygılarımızı e... ifade ettik sulak alanların yetip gitmesinden dolayı ama belki başa Hı -hı. tekrar dönebiliriz. Sulak alanlar aslında insanlar ve ekosistem açısından ne ifade ediyor ki bu kadar kaygı duruyoruz bu alanların işte yetip gitmesinden? E, doğa korumaları ya da doğa, doğa çalışmalarında e, Doğa alanları ile ilgili Doğanın insanla olan ilişkisine Ekosistem hizmetleri olarak anlatırlar Açıklarlar e, Her doğa alanının Ormandan tutun sulak alanına kadar Her doğa alanının mutlaka karşılıklı etkileşimde Size sunduğu hizmetler vardır Bu hmm. hizmetler çoğu zaman bedavadır Ve göz ardı ettiğimiz hizmetlerdir e, Yokluğunda ee, o şeyi nasıl kurtaracağımızı anlarız Ya da onun maliyeti bize Gerçekten evet. e, para olarak geldiğinde e, Değerini anlarız o ekosistem hizmetlerinin Sulak alanlar bir yerdeki iklimi yumuşatarak iklimle böyle karşılıklı bir etkileşim içindedirler. Hem genel e, iklim şeylerinden, e, sirkülasyonlarından çok etkilenirler. Bu anlamda iklim değişikliğine karşı bu kadar kırılgan olmalarının nedeni, nedeni? bu. Hı -hı. E, ama diğer taraftan da bulunduğu alanın mikro iklimini, e, iklimsel yapısını yumuşattığı için İç Anadolu'da bile örneğin meyve tarımı yapabiliyorsun sulak alanın varlığı sayesinde. Örneğin işte İç Anadolu'daki çok küçük kapalı bir havza olan Seyfe Gölü, Kırşehir'deki Seyfe gölü havzasında. sulak kalan çok güçlü olarak var olduğu dönemlerde elma tarımından ceviz tarımına kadar çok geniş bir tarım alanınız vardı. Ya da Kayseri'deki sultan sazlığındaki sazlık alanlardan sazlık yapabiliyordunuz. Tatlı su sistemlerinden balıkçılık yapabiliyordunuz. Ee, onun dışında alanınızı don vurmuyordu. Yani şu, bu şu demek eğer ben orada hala meyveciliğe devam etmek istiyorsam Sula kalan orada olmadığı sürece ben seralarımı kurmam lazım. Bu ek bir maliyet demek aynı zamanda. Ya da suyun olmadığı dönemlerde e, orası bir nem kaynağı olduğu için alanı, sis, çiğ gibi e, bizim böyle aslında çoğu zaman gözümüzden kaçırdığımız Hı -hı. o ufak atmosferik olaylar, hava olayları Hı -hı. aynı zamanda bizi tarımsal anlamda çok desteklerler. Hı -hı. Bu sistemlere ulaşamıyorsunuz anlamına gelir. Yağmur yağmasa bile İstanbul'da birkaç gün sisin varlığı ağaçlar üzerine hemen su neden olduğu Onlar pıtlık pıt Güzel. Evet hmm. çiğleri hissettik gördük o, o bile onun için çok faydalı özellikle bunun tarımsal anlamda üretim anlamında düşünürseniz hmm. o gün belki de sulama yapmıyorsunuz Göl, eğer o alanda varsa evet. dolayısıyla hmm. bir alanda sulak alanın yok olması tüm bu ekosistem hizmetlerinden mahrum olduğunuz anlamına geliyor o yüzden bugün ee, özellikle Türkiye'nin İç Anadolu'daki sulak alanlarına bakarsanız orada nüfusun giderek azaldığını görürsünüz. Çünkü bu aynı zamanda bir yerde ekosistemin yok olması, tahrip olması yaşam birbirine alanları çok geçmiş bir hayat için insanların elinden bunun kesinlikle. ekonomik etkileri de Mutlaka Olacaktır. ekonomik etkiler var Eko, İnsanlardan göç ederken Aynı zamanda kesinlikle hem sosyal etkiler Bir defa bir kültürü Kültür, yok ediyorsunuz evet. Çünkü orada her ne olursa olsun O havzayı tanıyanların o havzaların Geliştirdiği o tüm o Doğayla barışık sistemden Birden yok oluyor ee, Hı -hı. Uzaklaşıyor oluyorsunuz Dolayısıyla aslında sulak alanların yok olması Sadece ekosistem tahribatları anlamına gelmiyor Gelmiyor, gelmiyor da ee, evet. Doğadaki hangi alanın tahrip edilmesi neresi olursa olsun bunun mutlaka hem bize ekonomik hem sosyokültürel hem de sosyoekonomik çok karşılığı var iç Anadolu'daki sulak alanlarda ya da Türkiye'deki ya da dünyadaki herhangi bir sulak alanda olan da buydu. Evet. Evet. Peki iklimin yumuşatması dışında hani yeraltı sularıyla ilgili birazcık konuşsak. Şu anda mesela o önemli bir mesele. Konya havzasında yeraltı suları hızlı aşağıya doğru iniyor. Kesinlikle. Bir de bu dönemde Sırpçı, yani İstanbul için söylenmeye başlandı ama İstanbul'un su sorununu e, çözüm önerisi olarak ileri sürdü. Bakan e, Eroğlu. Eroğlu yakın zamanda yeraltı sularına başvuracağız dedi. Susuzluk, böyle, Susuzluk devam böyle devam ederse Hı. Evet yağış oranı Beklenen yağışlar gerçekleşmezse Evet biz Yeraltı sularını kullanmaya başlayacağız Dedi evet. ee, Yerüstü ve yeraltı sularının arasında Düzenli bir hidrolojik denge vardır Her zaman için bu böyledir Yani sola kalanlar ...baraj su sevi çevrelerindeki hayat da farklı değil... ...ya da doğal bir sula kalanın çevresindeki hayat da farklı Hı -hı. değil. Ee, gerekli kar yağışı... ...özellikle yeraltı su rezervlerindeki en kritik noktalardan bir tanesi... ...korunması ve devamı için... ...gerekli kar yağışı orada olduğu sürece... ...toprak evet. tarafından su emiliyor Bilmiyorum. ve su rezervi doyuyor. Hı -hı. Yüzey suyuna biz toprak suya ulaştıktan sonra... E, tanıttık edebiliyoruz. Bu evet. toprağın aynı zamanda suya doygun olduğu anlamına geliyor... Ee, su seviyesi Su şeyleri acillerde Eyvallah Ama Acil uzun durumlarda Aynen acil durumlarda Ama uzun süreli bir kullanım şeyi onların üzerine geliştiremeyiz. Evet. O zaman İç Anadolu'dan farkınız olmaz, ulaşamazsınız çünkü bugün İç Anadolu Haznesinde neredeyse 200-300 mettelerden fosil su rezervlerine artık evet. o çürük su kokan çok daha eski içilmeyecek su, evet. içilmeyecek aynen ya da tarımsal üretimde de kullanmanızın sakıncalı olduğu zaten kaliteli olmayan su evet. noktalarına ulaşıyor oluyorsunuz. Sulak alanların kaybı ya da işte en çok kritik noktalardan bir tanesi burada. Ee, Yağmur ne kadar ılırsanız alın yeraltı altı su, su rezervlerinde olmasına izin vermezsiniz. Hiçbir hı hı. zaman yüzey suyunu da sağlıklı olarak ulaşabileceğiniz temin, anlamına evet. gelmez. Bu temin de edeme, edemeyiz. Evet birbiriyle bağlantılı yani yeraltı sularıyla, yer altı sularıyla. Süzü bir hidrolojik gibi... ve atmosferik bir denge bütün. aslında şey. Evet, hı hı. Yani bir bütün. Kendisi. Kısa dönemli politikaların e, ileride... Yani günlük çıkarlar için bu ellilerdeki işte tarım alanlarının açılması ya da belli bir süre içerisinde e, sulu tarımın teşvik edilmesi e, gibi şeyler aslında uzun dönemde çok büyük yıkımlara yol açıyor. Şimdi yeraltı sularını kullanıyoruz, kullanacağız susuzluğa böyle çözüm bulacağız demek çok e, kısa dönemli bir çözüm oluşturabilir ama bunun ilerideki e, sonuçları katlanılamaz hale getirebilir hepimizi? Bunlarla beraber e, yani yeraltı suyu acil durumlarda elbette kullanılabilir ama bununla beraber e, oradaki hidrolojik dengenin devamını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak önlemleri de almak gerekiyor. Evet. Örneğin işte e, nüfus kontrolleri alandaki Hı ya da hmm. e, alandaki tarımsal üretimin çok güçlü olduğu bir alansa tarımsal üretim desenlerinin üzerine dönmek e, geçmişte orada ne ekiliyordu, ne biçiliyordu, e, kuraklığa ne kadar dayanıklı bu ürünler ve e, oranın pratikleriyle ne kadar uyuyor. Hmm. Biraz aslında şey yerel düşün, yerel düşün, küresel hmm. düşün, yerel hareket et hmm. mantığıyla hareket etmek gerekiyor. Yerelin e, öyle bir şey var, e, kadim bir doğa bağı var. Biraz belki ona da dönmek gerekiyor hmm. ki. Tüm bunları gerçekleştirdikten sonra mutlaka acil eylem planlarımız olacak. Bu arada bir şey merak et, e, müdahale ediyor ya da giriyor olacağız. Çünkü kurak dönemleri ilk defa yaşamıyoruz. Kurak dönemler zaten dönem dönem karşımıza gelir. Aradığı nemli dönemler de yaşarız. Ama şimdi yaşadığımız şey tüm bu müdahalelerle Hı -hı. beraber şimdi yaşadığımız şey e, bu nemli dönemlerin artık ekosistemin kendini revize etmesine e, olanak sağlamayacağı dönemler kadar zayıf olduğu oldu. Belki işte bunun e, fark edilmesi önem arz ediyor bu dönemde. Yoksa e, şimdi yetkililerin de yaptığı açıklama işte kuraklık dönemlerinde nasıl mücadele edilmesi gerektiği noktasında e, reçeteler var. Uygulanmış şimdiye kadar. Ama bundan farklı bir aşamada olduğumuzu fark ediyor olmak lazım. E, o yüzden bu e, bazı açıklamalar iyirilti ediyor insanları. Yani evet söyleniyor. Buna hem fikir olmamız gerekir bir noktada. Yeraltı suları çok acil dönemlerde kullanılabilir. Okey. ama bunu salt bunun üzerinden bir politika geliştirirsem bu uzun dönemli bir çözüm. Değil. Sırf buna odaklanırsa. Evet, hem hem sosyal yaşam evet. hem de aslında şey ülke ekonomisi için vesaire e, sağlanması için onun devamlılığı için de hep alternatifleri evet. geliştirmek ya, ve uyumlu olmak durumunda. E, ya da havzalar bu... arası su aktarımı. Yani acil dönemlerde hmm. ihtiyaç evet su ama bu havzalar arası hmm. su aktarımı artık şey e, ekonomik boyutta yapılır hale geldiği için yani ekonomiyi teşvik amaçlı kullanıldığı için. ...temkinli yaklaşmak zorunda kalıyoruz. Bir de kısa vadeli... ...çözümler bu aşamada. Çok daha uzun vadeli çünkü... Her ne olursa olsun evet kurak dönemler yaşıyoruz ama iklim değişikliğinin etkilerinin biz daha yeni farkına varıyoruz. Hı hı. Aslında Türkiye çok uzun dönemdir. E, son 20 yıldır iklim değişikliğinin içinde falan değiliz. Çok daha şey e, grafik eskilerden beri pozitif F'ye doğru kayıyordu. Sıcaklıklar artıyordu, Artıyoruz. yağışlar azalıyordu. Bu müdahalelerden ve sürdürülebilir olmayan kullanım ve yönetim biçimlerinden sonra e, bunun varlığını çok daha şiddetli Yakıcı hale başladık. gelince... <gülüyor> Alarm Çünkü ondan sonra şey de ekosistem de bize şey de tamam artık yani ben bunu şey yapamıyorum e, kurtaramıyorum bu durumu Hı -hı. E, ya da suspense edemiyorum bu durumu Hı -hı. E, ve buraya kad kadarı artık şeyden de doğadan da almaya başlıyorsunuz doğadan almaya başladığınızda aslında sosyal yaşamdan da etkiliyoruz işte hepimizin hayatı gazetelerde işte baraj su seviyeleri birçoğumuz e, işte belediyenin baraj e, sayfasını bile bilmezken hepimizin Hı -hı. gözleri oraya odaklandı. Hı -hı. Evet. Belki iyi Belki farklılık sağlamak işte, için çarpmaya ama uzun vadede, kala. <gülüyor> uzun vadede e, düşünüp uzun Hı -hı. vadede e, hareket etmek burada en sağlıklı olan hem doğa için hem insan için hem oradaki sosyal yaşam için hem ülke Hı -hı. ekonomisi için. Evet Hı -hı. çünkü e, kırsaldan kente muazzam bir göç var mesela Türkiye'de uzun bir süredir bu yaşanıyor. Bunun sonu da işte İstanbul gibi kentlerin çoğalması, İstanbul'un büyümesi falan anlamına geliyor. Mesela İstanbul'da kuraklık olmasa bile nüfus artık 14 milyona yaklaşmış bir şehrin kuraklık olmasa bile susuzluk çekmesi zaten kaçınılmaz bir şey. Ne kadar baraj yaparsa yapsın hani yeraltı sularını kullanmaktan bahsediyor Veysel Ağabey ama ondan bir öncesinde de 3 tane daha baraj koyacağız diyordu. Hı hı. İşte İstanbul'da kuracağız diyordu. E şimdi o barajlara su gelmedikten sonra yağış olmadıktan sonra sen neyi getireceksin? Melendan 185 kilometre öteden işte irsaliye hattıyla su getireceğim diyor. Böyle i̇kincisini yapmaya çalışıyor. Şimdi diyor ikincisini yapacağız. Yani bu kuraklıkla mücadele yöntemi değil bu. Çok kısa vadeli ve hiçbir şekilde rasyonel olmayan bir şey. Çünkü hangi su? Türkiye ve dünya hatta kuraklığın pençesinde şu anda. Amerika'da Kaliforniya eyaletiydi. Orada inanılmaz bir kuraklık yaşanıyor. Benim sorum şu olacak hani bu kurak ala, sulak alanlarımız artık kurak alana dönüşen sulak <gülüyor> evet, alanlarımız kurudukça hızla azaldıkça nasıl bir gelecek Türkiye'yi bekliyor? Türkiye'yi hem oradaki yaşamı e, az önce de söyledik e, or, yani giderek bir defa şunu biliyoruz artık o alanlarda yapılan özellikle tarımsal faaliyetlerde verimde çok ciddi düşüşler var. Evet. E, işte eskiden e, dönümüne 10 ton aldığınız 15 ton aldığınız pancar artık 3 ...sonada bilim başlıyorsunuz, Hı. dört ton almaya başlıyorsunuz... ...ya da artık o üretimi tamamen yapmıyor olmaya başlıyorsunuz. Tamamen Hı. vazgeçiyor çiftçi. Yani. Sizi artık geçindiremez duruma geliyor. Geçindiremez olmaya başlıyor... Bu bazen alternatifler kendi kendine çiftçinin alternatifleri üretmesine de neden oluyor. Hı hı. İşte EGS'ler kendisi şey yapıyor buğdaya geçiyor. Ya da suyu hı. daha az tüketen ürüne kendisi geçiyor. Ee, ama tabii burada daha uzun vadeli bir planlamaya ihtiyaç var gibi duruyor. Ee, onun dışında diğer bir etki de tabii ki şey göçlerin çok hızlı hı. olma havzaların giderek boşalıyor olması... Ee, o havzaların boşalması, İç Anadolu'daki havzaların, Güneydoğu'daki, Doğu Anadolu'daki havzaların boşalması, e, Ergeniye'ye, Büyük Menderes'e, Gediz'e nüfus Aha. olarak geldiğinde e, istediğimiz ha. kadar aslında biz o oranın kentleşmesini desteklemesek bile şey yapamayız, göç, göçünün önüne bir engel koyamazsınız. E, i̇stemesek bile bu sonuçları duyacak, doğuracaktır. O yüzden nüfusun yerinde istihdamının sağlanması için de doğal varlıkların, doğal alanların korunmasına ve sürdürülebilir beraber yaşamın dizaynı çok önemli. Evet. evet. Aslında uzun bir konu. Kapsamlı bitmez. bir konu bitmez. Ama programın sonuna geliyoruz. Evet. Programı bitirmeden önce bir duyuruyla e, bitirmek istiyoruz. E, çok hoş konulardan bahsedemiyoruz. Bu Su Hakkı programı içerisinde özellikle son evet. dönemlerde. Yine e, bir müdahaleden bahsetmek istiyoruz. Diyarbakır surlarının e, hemen e, bitiminde başlayan Hefsel Bahçelerinden. Bu Hefsel Bahçeleri e, aslında 700 hektarlık bir alan. E, ama geçmişi çok eskiye dayanıyor. 8000 bin yıl öncesinden beri e, o topraklarda e, tanımcılık yapılıyor. Bahçeleri var insanların e, ve işte bölgenin önemli e, ekosistemlerinden bir tanesi. Surlarla birlikte e, UNESCO'ya UNESCO Mirası. Mirası'na aday olan bir bölge e, ve bir zamandan beri buranın üzerinde de işte üç tane HES yapılması. Hı -hı. E, onun dışında yapı rezerv alanı olarak ilan edilmesi söz konusu. Evet. Ee, 2012'den üç... beri bununla uğraşıyor insanlar ama son dönem içerisinde Dicle Üniversitesi Dicle Nehri kıyısındaki kampüsünde ağaç kesimine başladı. Yani bu mesele daha görünür hale geldi. Evet. O nedenle de gençler, üniversite öğrencileri ve orada yaşayan halk Geçen çadırlarını kurmuşlar. Beri, evet, evet. Bir direniş yapıyorlar. Ee, İstanbul'da da e, aslında Türkiye'nin diğer yerlerinde de vardır büyük ihtimalle e, ama biz bilmiyoruz ama e, İstanbul'da da e, Hevsel bahçelerinin bahçe olarak kalması için e, Hevsel'den dayanışma e, diye bir oluşum gerçekleştirildi. E, yarın e, bir basın açıklaması olacak. E, Cezayir'de saat 11'de. E, Cuma günü ise saat 19'da Beşiktaş'ta Kartal Heykelinin orada, orada evet. e, Bir basın açıklaması yapılacak Hevsel'den dayanışmak için e, Her yer gezi Her yer hevsel diyoruz e, Bu tür alanlar e, Aslında e, Hülya da anlattığı üzere Gitmesi e, ve Elimizden gitmesi aslında Yaşamlarımızın mahvolması anlamına geliyor evet, Bu yüzden gelir. korunması Gereken yerler Evet Evet su hakkında da bu haftalık bu kadar İyi, önce Hülya'ya teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim herkese. Evet gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı. Kâr için değil yaşam için su.